billillahimle şeytanuracim Bismillahirrahman Rahim güzeller güzeli güzel mevlamın güzeller güzeli güzel peygamberimize indirdiği okunmasıyla ibadet olan ailemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın ilim merhamet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları Selam aleyküm Rahmetullahi ve berekatuhu. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayna kelimesinin manası şudur. Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren sırlı cam. Ayna olabilmek. Aynanın özelliğini taşıyabilmek. Gideceği yolları seçebilen insanın elinden bir gün bu hakkı alınır ve üzerinde tercihli yol yazan Tabela yerini bir başka tabelaya bırakır. Mecburi istikamet. Altından külçelerin mum gibi eriyip aktığı o an, bütün yüksulluğuyla sarsılır yolcu. Şairin yol ikiye ayrılmıştı ve ben daha az katedilmiş olanı seçtim. Mısraları har vurup harman savrulan bir mirasın külleri gibi havaya saçılır. Ayakları olduğu halde durmanın, dudakları olduğu halde susmanın, Basıncıyla kaskatı kesilir insan ve kıpırdayabilmek için mecburi istikameti bildirecek sesi bekler. Binlerce yolun elenip iki yolun kaldığı bu finalden kaçabilmek için bir taş ya da bir bitki olmaya razı olur. Yeter ki bu anı yaşamasın. İşte bir ayna. Geniş omzundan dirseklerine kadar uzanan gür saçları, yüzünün nurunu çerçeveleyen heybetli sakallarıyla yürüyordu. Affan ol Osman, hayalinde o vakti canlandırarak. Bu dünyaya yolu düşen her insan gibi bir gün tercihleri elinden alınıyor. Ayaklarının ve dudaklarının kas katı kesildiği bu müthiş anda, muhayyilesi her iki yolun vardı menzili bütün saltınatıyla gözlerinin önüne seriyordu. Cennet ve cehennem. Ve ruhunu tepeden tırnağa ürperten bu hayal karşısında, şu sözler dökülüyordu. iki nur sahibinin, Zinnureyn'in dudaklarında. Cennetle cehennem arasında hangisine girmekle emrolunacağımı bilmeksizin duracak olsam, sonucu öğrenmeden evvel bir kül yığını olmayı tercih ederdim. Zinnureyn yani iki nur sahibi, iki nurlu. Çünkü sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından önce Rukiye'yi, onun vefatının ardından da ciğer can parçası Hazreti Ümmü Gülsüm'ü ona hayat arkadaşı olarak vermişti. Hz. Osman bu nebevi rütbenin onuru ve ağırlığını bir ömür boyu taşımıştı omuzlarında. Zira daha o zinureyn değilken tercihini ilk inananlar arasında yerini alarak yapmış, dinini terk etmesi için amcası tarafından bağlanarak hapsedildiğinde tercihini hapisten yana kullanırken önce Habeşistan'a sonra Medine'ye hicret ederek bu geçici yurtları vatanı Mekke'ye tercih etmişti. Hz. Osman'ın tercihleri bununla kalmamış hicret esnasında muhacirlerin su sıkıntısı çektiğini görüp bir Yahudi'ye ait olan Rume kuyusunu Medine'de Uhud dağına giderken sol kuzey kısımda kalır, Müslümanlara vakfetmiş Mescid-i Nebevi'nin genişletilebilmesi için çevresindeki arsaları satın almış Tebük seferine gidecek zorluk ordusu Ceşul Usra'ya neredeyse malının tamamını bağışlayarak tercihini servetten değil cennetten yana kullanmıştı. Sevgililer sevgilisi rehberimiz, önderimiz, şefkat peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy katibinin cömertliğini heyecanla karşılamış Allah'ım ben Osman'dan razıyım sen de razı ol ve bundan sonra Osman'a işledikleri için bir sorumluluk yoktur müjdeleriyle yüzünü aydınlatmıştı. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi? Hayır. Yüceler yücesi Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayetiyle Hz. Osman'a işaret etmemiş miydi? Ne buyuruyordu? Yoksa o gece saatlerinde secde ederek, kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten korkan, ve Rabbinin rahmetini uman gibimidir. Her gece Kur'anı hatmederek sabahlayan, her yeni güne oruçla başlayan, en çok neyi seversin sorusuna insanlar uyurken namaz kılmayı diyerek cevaplayan Hazreti Osman'a göre namazı vaktinde kılana dokuz ödül vardı. Allah'ın sevgisi, sağlıklı bir beden, meleklerin koruması, bereketli bir ev, dindar insan siması, yumuşak bir kurtulur. ''Yumuşak bir kalp, sırat köprüsünden şimşek gibi geçiş, ahiret korkusu ve üzüntüsünden uzak olma, cehennemden eman, kurtuluş berat alma.'' Ticaret erbabının gözüyle hayata kâr zarar hesabıyla bakan Zinureyn, Osman bin Affan radıyallahu an bu dokuz kârdan sonra zarardan bahsetmektedir. ''On şeyin ziyan olup gitmiştir.'' soru sorulmayan alim, amel edilmeyen ilim, kabul edilmeyen doğru görüş, kullanılmayan silah, içinde namaz kılınmayan mescid, okunmayan mushaf, Kur'an, sarf edilmesi gereken yerlere harcanmayan para, binilmeyen vasıta, dünya heveslisinin içindeki zühd bilgisi, ahiret azı, temin edilmeyen ve bu şekilde geçen ömür. Bir de Şaştıkları vardır Hazreti Osman'ın, akıl erdiremedikleri. Mesela ölümü bilip gülenlere şaşırmaktadır. Dünyanın fani olduğunu bilip peşinden koşanlara, işlerin takdirle olduğunu bilip istedikleri olmayınca üzülenlere, hesaba inanıp mal toplayanları da bir türlü anlayamamaktadır. Cehenneme inanıp günah işleyenler ve Allah'a inanıp dünyayla rahatlayanlar şaşırtmaktadır onu. Hele bir topluluk vardır ki onlara akıl sır erdiremez Hz. Osman. Şeytanı düşman bilip onu rehber kabul ederek itaat edip izinden gidenler. Bunlara bir türlü akıl sır erdiremez Hz. Osman. Doğrusu Hz. Osman'ın biricik örneği aynası olduğu, aynı özelliğini gösterdiği, her işinde yolunu izlediği sevgilimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Nitekim Efendimiz de kızı Rukiye'ye şöyle bir baba öğütü vermekten geri durmamıştı. Canım kızım, Osman'a çok saygı göster. Çünkü eshabım içinde ahlakı bana en çok benzeyen odur. Bir öğüt de Hazreti Osman'a. Belki Allah sana bir gömlek giydirir. Münafıklar senden onu çıkarmanı istediklerinde onu bana kavuşuncaya kadar sakın çıkarma ey Osman. Hz. Rukiye Radıyallahu anh'a annemiz de, Hz. Osman efendimiz de, Resulullah efendimizin kendilerine verdiği, öğüdü tutmuşlardı. Hz. Rukiye annemiz, eşine saygıda kusur etmemiş, Hz. Osman da, giydiği hilafet gömleğini, Resulullah'a kavuşuncaya kadar, çıkarmamıştı. Ta ki, sevgilisinin yanında, dönene kadar. Hz. Ömer, öfkesinin mührünü, son kez bir tokat atarak vurdu ölüm döşeğinde. Oğlu Abdullah bin Ömer'in, Halife seçilmesini teklif edenlere savurdu elini ve "Siz benim cehenneme gitmemi mi istiyorsunuz?" diye kükredi. Ömer'in öfkesi Abdullah bin Ömer'in bu göreve layık olmayışından kaynaklanmıyordu. Zira Abdullah bin Ömer ilmi ve ahlakıyla bu makamı üstlenebilecek bir sahabeydi. Aslında atılan tokat babadan oğluna geçecek makamlaraydı. Hazreti Ömer ruhunu teslim etmeden önce teklifini yaptı. Aşireyi mübeşşireden yani Sevgilimiz Resulullah'ın henüz hayattayken cennetle müjdelediği kişiler arasından seçilmeliydi halife. Cennetle müjdelenen on kişi içinden. Bu kişilerin ikisi vefat etmiş, üçüncüsü olan kendisi ise vefat etmek üzereydi. Bir kişi de seyahatte olunca Hz. Ömer radiyallahu an geriye kalan altı kişinin bir araya gelerek halife seçmesini istiyordu. Oyların eşit olması halinde ise kendi oyunu Abdurrahman bin Af hangi tarafta ise o taraf lehine kullanması için Abdullah bin Ömer'i vazifelendiriyordu. Sonuçta hilafet gömleği Hazreti Osman'a gidirilmişti Ve önce Şura Başkanı Abdurrahman bin Af peşinden de Hazreti Ali Hazreti Osman'a biat ettiler. Hazreti Osman bin Affan radiyallahu an konuşan başkandan çok çalışan başkana ihtiyacınız var diyerek çıktığı yol, onu ya da onun temsil ettiği hükmü, bir bayrak gibi yeni beldelere taşıdı. Bizans İmparatoru Heraklius'un komutanı Manuel'in karşısına kendi komutanı Amr bin As'ı çıkararak İskenderiye'yi Bizans işgalinden kurtardı. Saad bin Vakkas'la Rey ve Deylem'e, Abdullah bin Amr'la Kabile, Velid'le Azerbaycan ve Ermenistan'a, iki Abdullah bin Nafi ve Abdullah bin Zübeyir'le Kuzey Afrika'ya yürüdü. Zafer haberleri Medine'yi Münevvere'ye meşaleler gibi ulaşıyor. Her haber yeni bir fethi ateşliyordu. Bir kez hayaller tutuşmaya görsün. Olmayacak olan ister. Bir Arap atasözüyle söylenecek olursa bir girilmesin. Endülüs'ün fethi bir şeyin tamamı elde edilemezse bile bir kısmından vazgeçilmez. Cebeli Tarık geçilerek İspanya'ya neden girilmesin? Endülüs'ün fethi İstanbul'un fethini neden ateşlemesin? Bu düşüncelerle şöyle diyordu Hz. Osman komutanlarına. İstanbul... Ancak Endülüs tarafından fethedilebilir. Orayı fethederseniz İstanbul'u fethedenlerin Ecrin'e ortak olursunuz. Endülüs'ün fethi bir başka bahara kalmışsa da, kader çöllerin rüzgarını denizlere taşımış, binek olarak atı ve deveyi bilen sahabiler, halifelerinin emriyle bir donanma inşa etmişlerdi. Bir gün hakikatin donanması Suriye sahillerinden Akdeniz'e açılmış, kat ettiği her mesafede birlik dalgaları yayarak, Kıbrıs'a ulaşmıştı. Muaviye radıyallahu anın birlikte komutasında Kıbrıs'a giren Müslümanlar, Abdullah bin Saad'ın başında olduğu Mısır'dan gelen takviye kuvvetlerle birlikte Kıbrıs'ı fethetmişler. Bu fetih bir zaman sonra onları yeni bir düşle, İskenderiye açıklarında Bizans İmparatoru Konstantin komutasındaki 500 gemilik bir donanmayla karşı karşıya getirmişti. İşte o gün 200 gemi, 500 gemiyi bozguna uğratmış ve Latus Sevari adıyla bilinen bu deniz savaşının sonunda Konstantin Sicilya'ya sığınmak zorunda kalmıştı. Bütün bu altın zincirin başında yatarken sırtında küçük taşların iz bıraktığı, minbere, kuvve işi yırtık bir elbiseyle çıkan, misafirlerine halifelik bütçesinden ikramda bulunurken kendisi sirke ve zeytinyağı yiyen, bir mezar gördüğünde sakalı ıslanıncaya kadar ağlayan. Hizmetçi Sina ile aynı katır üzerinde yolculuk eden Hz. Osman vardı. İşte o Hz. Osman'ın evini kuşatan isyancılar onun sırtından halifelik gömleğini çıkarmak istediler. Onun sebatını bilmiyorlardı. Onu susuz bıraktılar. Evinin damına çıkıp isyancılara vakfettiği Rume kuyusundan bir bardak su içemeyişini, genişlettiği Mescid-i Nebevi'de iki rekat namaz kılamayışını nasıl karşıladıklarını soran Hz. Osman onlara... Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer'le birlikte Sebir Dağı'nda yaşadıkları olayı hatırlattı. Dağ sarsılınca Hz. Peygamber topuğuyla yere vurarak, ''Ey Sebir dur! Çünkü üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki de şehit vardır.'' buyurmuştu. ''İşte o şehitlerden birisi benim.'' diyordu Hz. Osman. Bir rivayete göre Sebir, bir rivayete göre Uhud Dağı'nın üzerinde. Yemen Yahudilerinden İbn Seben'in kışkırtmalarıyla Mısır'dan gelen Kupti isyancıların kuşatması 40 gün sürmüştü. Hazreti Peygamber'e verdiği sözü tutan Hazreti Osman hilafet gömleğini çıkarmadı. Ertesi gün isyancılar evinin duvarını yıkıp Zünureyni, Attar'ın ilahinamedeki ifadesiyle sevgilisinin yanında şehit ettiler ve sevgilisinin yani okuduğu Kur'an-ı Kerim'in üzerine sıçrayan kanı şu ayette isabet etmişti. Bakara Suresi 137. Ayet Onlara karşı Allah sana yeter. Ayna olabilmek, Resulullah'ın aynası olabilmek. Kırdılar mı isyancılar aynayı? Kırılan ayna değildi. Kırılan aynayı kırmaya çalışanlardı. Hz. Osman'ın şehadetinden sonra her biri bir musibet ve bela içerisinde yok olup gitti. Dünyaları da harap, ahiretleri de berbat oldu. O zaman şöyle demek uygun olur. Ey dost, aynaya iyi bak, güzelliğin kaynağını gör. Kainatın her zerresi, hüsn mutlakın tecelli aynasıdır. Hakk'ın sevgilileri her yerde ve her şeyde zahir olan, o güzelin cemaline aşıktır. Aşkları sebebiyle kendinden geçer. Hatta maşuktan başka hiçbir şey bulamazlar orada. Ben, ben değilim. Ben dediğim sensin hep. Canım dediğim, ten dediğim sensin hep. Ey dost, aynaya iyi bak. Gizli hazineyi bul. O gizli hazine ki sevdi de yarattı. Sevgisinden Sevdiklerinin hamuruna kattı. O Allah onları sevdi. Onlar da o Allah'ı sevdi. Öyle sevdiler ki birbirlerini seven ile sevilen fark edilemedi. Dediler ki ben de olan aşikar sensin. Ben yokum. Tek var sensin. Tek var sensin. Var sen, sen isen neyim menuzar. Ey dost! Aynaya iyi bak, aşkı gör. Aşk öyle meçhul bir manadır ki, ondan her tadan zevki miktarınca o aşkın deryasında olur. Aşk bir manayı layuhraftır ki, cümle alemi zevki miktarınca sekran-ı hüruşan eyliyor. Kanaryaların ötüşü, şafakların söküşü, aşk ile tomurcuklu sümbürler... Nevbaharda açan güller, hüzün dolu gönüller, aşka müptela. Suları çağlatan, bulutları ağlatan aşkın sesi. Bülbülün gam dolu feryadı, gülün gülümseyen yanı aşkın nefesi. Aşk bir derya, semavat ise onun üzerinde bir köprü. Aşk yerin göğün direği, ondan daha değerli bir şey yok. Her varlık aşk denizinde. Öyle bir güçlü iksirdir ki aşk, Bir yudumcuk içeni bile mest eder. Tanıdık, tanımadık, herkesi unutturur, Her şeyden vazgeçirir. Sevgilinin cemalini görme heyecanı, Sonsuzluk yolcusunun gönlünün galeyanı, Ve coşkunluk vesilesidir, neşesidir aşk. Cihanı hiçe satmaktır, adı aşk. Dökülüp varlığı gitmektir, adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağarsa, başını ana tutmaktır adı aşk. Bu alem sanki ottan bir denizdir. Ana kendini atmaktır adı aşk. Ey dost, aynaya iyi bak. Son nakşı gör. Bir güzelin ihtiyarlığındaki çirkinliği düşün. Bir binanın harabe nasıl dönüştüğünü hatırla. Aynadaki yalana güvenme. Aynada gördüğün fani güzelliklerin aldatıcılığını unutma. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz diyen sonsuzluk sahibi güzelin uyarısına kulak ver. Sen ey ilkbahar güzelliğine karşı dudak ısıran, hayran olan kimse bir de sonbaharın sararmış haline ve soğukluğuna bak. Şafak vaktinde güzel güneşin doğuşunu görünce grup zamanı onun ölümü demek olan batışını hatırla. Eğer güzel tenli güzeller seni avladıysa İhtiyarlıktan sonra bir de pamuk tarlasına dönen o bedene bak. Keza cam gibi nergis bakışlı mahmur bir gözü sonunda çilip olmuş ve sulara akmaya başlamış bir halde görürsün. Ey dost, aynaya iyi bak, güzelliğin kaynağını gör. Ey dost, aynaya iyi bak, gizli hazineyi bul. Ey dost, aynaya iyi bak, aşkı gör. Ey dost, aynaya iyi bir bak, son akışı gör. Ey dost, bu ayna gönül aynasıdır. Ona iyi bak. Ayna, ışığı yansıtan varlıkların görüntüsünü veren. Selam olsun, aynaya bakıp dünyanın fenalığını, faniliğini gören. Aynaya bakıp ahiretin bekalığını gören. Aynaya bakıp sahabeyi, aynaya bakıp sahabede Resulullah'ı, aynaya bakıp Resulullah'ta vedud olanı görebilenlere. Selam olsun Ya Rabbi Sana sığınıyoruz Sana yöneliyoruz Senden başka Hiç kimsesiz olarak Sana yakarıyoruz Ey kimsesizlerin kimsesi Kimsesizler Senden başka kime gitsin ki Ey fakirlerin Kapısında zenginliğe kavuştu Ey güçsüzlerin kapısında Güce kavuştu Ey yalnızların kapısında Dostunu buldu Dostumuz, sahibimiz, Allah'ımız. Sevgililer, sevgilisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünya ve ahirette senden istemiş olduğu bütün güzellikleri senden istiyor. Sana sığınmış olduğu bütün şerlerden, kötülüklerden, sıkıntılardan sana sığınıyoruz. Bizi, ailemizi, bilade İslamiye'yi, tüm ümmeti koru ya Rabbi. Hayırları da ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi fayda vermeyen ilimden harama buluşmuş rızıktan tembelliğe batmış bedenden günahlara dalmış zihinden sana sığınırız sen bizi hidayetinde diriltmezsen nasıl Züleyhaların karşısında Yusuf olalım sen bize merhamet etmezsen nasıl nasıl Firavunların karşısında Musa olalım sen bize merhametini lütfetmezsen nasıl Nemrutların karşısında İbrahim olalım sen bize Sevgini ihsan etmezsen Biz nasıl Karenlerde bir Veysel Karani olalım Sen bize hidayet nimetini bahşetmezsen Nasıl bir biz Mus'ab bin Umeyr olalım Sen bize sebat ihsan eylemezsen Biz nasıl Muaz bin Ceber olalım Sen bize sabır ihsan eylemezsen Biz nasıl Ümeyyelerin karşısında bir Bilal olup Allah'u ahad diyelim Sen bize Sen bize feraset vermezsen Biz nasıl Ebu Zerad Gıffari olalım ya Rabbi, şu anda Medine'de Mescid-i tam komşu konumunda olan Cennetül Bakıye'de yatmakta olan Hazreti Osman'a rahmet et. Ona olan selamımızı ulaştır ki, Selamun aleyküm ya Osman İbni Affan, Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. İnna inşallah bikum lahikun. Cezakallahu anfe'tel ceza. Allahumma erdu anhu ve rafi' ve akrim makamahu. Cennetül Baki ehline selam olsun, Cennetül Baki ehline selam olsun, Cennetül de bulunanların aynalık vazifesi yapmış oldukları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam olsun, selam olsun Nefs Mekkesi'nden Gönül Medine'sine hicret edebilenlere. Bir dahaki programda görüşmek üzere, dualarımızdasınız, dualarınızda olabilmek ümidiyle. السلام عليكم